Kethiren, sayyiben, mübarekem fih, kemahembeviydi celali velhihi velhazimu sultanih ve salatu ve selam ala seyyidil evrenine ve takirin, tac ve ruucuna ve tabi bil kulubina, menba'ı s-sıdkı ve s-safa Muhammedin il-Mustafa, Ya Allah adini ve safidi ve mantebi akıb ihsan ile yelciza. Ama bazı fakirler ayıbet ikvan. Fina iftala hadis kitabı Allah ve iftala zehir edil şehidim Muhammedim Daralı, mükellef daralı mesafede hakinler ve biz senin muttası bir an Sallallahu aleyhi ve sallam. Allahu kar. İnn shaytan wa alun, hatmuhu, hatmuhu ala kalbine ademe. Ve in deker Allah taala kanesin. Ve in nesiyat Allah el takamak. Kalbe. Sadaka Rasulü'l-Vah bi makar ev ke Aziz ve sevgili Kardeşlerim Muhterem Cemaat-i Müslümin Teala Hazretlerinin rahmeti, rızası, lütfu, ifsanı, ikramı Dünyada ahirette üzerinize olsun. allah iki Teala İki Cehennin Saadetine cümlenizi sevdikleri, sevdiklerinizle beraber sevdikleriyle beraber nail eylesin. peygamber Efendimiz muhammed sabah Mustafa Hazretlerinin mübarek hadis-i şeriflerini okumak için, dinleyip tefeyyüz etmek için, dinimizi taahhüt etmek için toplanmış bulunuyoruz. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına başlanmadan önce Peygamber Efendimiz'in ruhu fakini hediye olsun diye ve O'nun mübarek âline, ashabına, etbaına, ezvacına, evradına, ihvanına, ahbabına, hülafasına ve olan evli Allah-ı mukarrabîn, i cümlesinin ruhlarına, Ebu Bekle Sıdık Ali-i Murtaza'dan Şeyh'imiz Kutbu'l-Aklâb Muhammed Zeyn-i i, -i, -i Hazretlerine kadar küzera meydanmış olan cümle saadatü meşahitülü aliyemizin ervahı tayyibelerine, eserde okuduğumuz Gümüşaneli Şeyhimizin, Ahlesiyahattin Efendimizin ruhuna, eserde isimleri geçen alimlerin, ravilerin, sahabenin, mübarek zatların ruhlarına ve uzaktan yakında bu dersi dinlemeye gelmiş olan siz kıymetli kardeşlerimizin ahirete geçmiş bütün Müslüman geçmişlerinin ruhlarına bu beldelerden metkum bulunan Enbiyaullah ve Evliyaullah ve sahib-i kiram ve Sahihlerin ruhlarına hayır hasenat sahiplerinin ruhlarına hasreten beldemizin medali iktiharı Yüce Aleyhisselam'ın Ebu Eyyübel Ensari Efendimiz'in sahib-i kiramın ruhlarına ve beldemizi fetheden Cennet Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri'nin ve ordusu mensubu mübarek askerlerinin ruhlarına, bütün Fatihlerin, şehadlerin, mücahitlerin, gazilerin ruhlarına, alimlerin fazlalarına, ruhlarına bizlerden hediye olsun. Allah bizi onlara sevdirsin. Onların cümlesiyle haşiyelesin diye bir Fatiha 11 itraz için okuyorum. Ben başlayalım Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd Bu haftaki hadis-i şeriflerimiz Ramuz kitabımızın Ramuz'un ehadisin 102. serfasındaki 9. hadis ve devamı olacak. Yine hadis-i şerifler şeytanla ilgili bilgileri bize veren hadis-i şerifler olacak. Çünkü Elif B sırasıyla tertiplenmiş bu hadis-i şerifler sıralanmış. İnne şeytan'ı kelimesiyle başlayan bütün hadisler yan yana geliyor. Böylece bir mevzu bütünlüğü de oluşuyor. Orada güzel bir mevzuyu, muhtelif yönleriyle öğrenmiş oluyoruz. İyi oluyor bu bizim için. Tabi şeytan bizim düşmanımız. Allah söylüyor ki, ciddi olarak. İnne şeytanileküm Şeytanızın düşmanımız. Bilmeyen bilsin. Bir düşmanımız var. Çok tehlikeli bir düşman. Anarşistlerden de tehlikeli. <gülüyor> Neden? Çünkü eşkıya bir anarşist bir insanı öldürürse insan şehit oluyor. Ama şehitlerden insan mahvuru olursa cehennemlik oluyor. O, o da aynı ahire, Ahirete mahvuru oluyor. Görünmediği için büyük bir tehlike. Görünmüyor. Görse karşılan tepkini alırız. Siper alırız. Tabancamızı çekeriz. Efendim filmlerdeki gibi mancaralı bir mücadele yaparız. Görünmüyor. Üstelik efendim dumanasız ateşten yaratılmış cinlerin bir çeşidi olduğundan ateşten yaratılmış ama enteresan bir yapısı var. İçimize de girebiliyor. O da fena kalenin içine de giriyor. Sadece dışarıda değil, içine de giriyor. Daha büyük bir kötülüğü 20. yüzyılın insanının yani çağdaş eğitim görmüş insanın din dışı eğitim, layık eğitim görmüş. insanın hiç bilmediği bir şey insanın nefsinin suyuna, keyfine akıntısına paralel istikamette içinden bir takım teklifler yapıyor, sesler veriyor. Vesvesenin senin mevsinin kendine uygun olması, suyunda olması dolayısıyla kendikesini anlayamıyorsun. En kötü tarafı. Birisine desen ki, çık şu yüz dolara Veya Boğaz köprüsünün parmaklıklarının dış tarafında tutuna tutuna yürür. Ya ben canım sokakta bu ne diye yapayım, deli, deli işte. Ama, yemek ye, eğlen, istirahat, et, yorulma, kendine bak, canının kıymetini bil. İnsan bu dünyaya bir defa gelir yahu, hayattan kam almaya bak, murat alma bak. Vur patlasın, çal oynasın. Efendim, gelsin sazlar, oynasın kızlar. Bunlar ne? Söylenen sözler değil mi bunlar? Duymuyor muyuz bunları? Boşuna gitmiyor muyum millet? Koşmuyor mu millet otura? O eğlence yerleri böyle tıklım tıklım kalabalık değil mi? İşte en büyük tehlikesi o. Keyfe uygun keyfe keder olsa, keyfe aykırı olsa o zaman adam keyfe aykırı olduğundan da o işi yapmayabilecek. Ama şeyte uygun. Tehlikesi burada. Anlatabiliyor muyum? Niye 20. yüzyılın insanı bunu bilmiyor? Öğretmiyorlar Hiç öğretmiyorlar. Küçük yaşta biricik kızını, pamuk gibi kızını efendim, dokum gibi kızını Ay diyor, bu benim kızımı çok iyi yetiştireyim ben diyor. Ne yapacaksın? Bale okuluna vereyim, bale öğrensin. Piyano hocası getireyim, piyano yok çocuğa masraf. Fela olsun, piyano öğrensin. Kızılay'da İstiklalca yapısında, İstanbul'da büyük devalı şeyler var. Burada kan öğretilir diye, stüdyolar var. E gitsin dans öğrensin, vals öğrensin. Tango öğrensin, rumba öğrensin, hulağın öğrensin. Kaç tane dansın işini öğrettiler bize, yapmadığımıza. Söyleye, söyleye, yapa, yapa. Öğrettiler keç çeşidini. Çocuğu dansa, piyanoya, musikiye, keyfe, vesaireye, vesaireye, vesaireye uygun yetiştiriyorlar da, sıhhatli olsun diye aşılar yapıyorlar da, vitaminleri eksik kalması diye hapları yutturuyorlar da, yaz günlerinde güneşin sıhhat verici etkisinden faydalansın diye plajları götürüyorlar da efendim, elektrik ızgarasındaki tek gibi şu tarafı da kızarsın bu tarafı da kızarsın diye güneşin altında o tarafa o tarafa döndürüp şikolata rengini geçiriyorlar da ahiretini kurtaracak olan bilgileri vermiyor, 20. yüzyılın tahsili vermiyor. Avrupa'da mı vermiyor? Avrupa'da seküler, layık eğitimin yanında, din dışı eğitimin, dünyeli eğitimin yanında, tüm şeyleri söylüyorum ya, yüz bin lira ceza yiyemeyim diye. Yabancı kezim okullarınca ceza var. Kilisede alıyor insanları, öğretiyor bir şeyler. Pazar okulları var. Kilisenin pazar var ne yapıyor? Kozer gibi gel, kiliseye. onları, hadi bakalım ilahi sırrı. Hristiyan ilahi de, aya, Maria, Maria ne demek? Meryem demek. Aya ne demek? Kutsal demek, hazret demek. Efendim, bizim cenazelerin mübarek kahraman askerlerin şehit olduğu zaman, top arabasına konulup da tabutu götürülürken bandonun çaldığı namen ne? Kilise ilahisi. Kilise ilahisinin bestesi. Dın dın, dın dın işte o. Kilise ilahisi. Sözlerim de olabilirim. Getirdim. Ne demekmiş? Ne söylüyorlarmış? Ama öyle olmasa da <gülüyor> böyle bir şey çalsa bu ne? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Evet söz yok ama namiden Allah Ekber'i anlıyoruz. Ötekisinden terisleyen gülüyor. gülüyor. Bak diyor şu Müslüman çocuğunu kilise ilahisiyle ahirete yollattırıyor diyor. Gülüyor. Gülüyor. Her şeyi keyfe bağlamışlar kiliseden, zevke bağlamışlar. Papaz diyor ki, yeter ki halk kiliseyle bağlarını koparmasın. Papaz diyor ki, gelin bir Orta Doğu turu yapalım. Biniyorlar uçağa, Bodrum, Marmaris, Antalya, bizim güzel kıyılarımızın geliyorlar uzaktan bakıyorsun duçaktan inenlere efendim şörtlü dekolte kol yok bir şey yok üstü yarım altı yarım efendim filan kim bunlar turist turist turist olunca turiste hizmet etmek basen hizmetidir efendim Vukadestir, bilmem ne dursalar diyecekler yani. Kimse bütlemiyor. Onun yanında gidip hava demeyin, demeyi, welcome demeyi, aa bak biraz İngilizce biliyorum diye. Halk güner sayıyor. Çocuklar turist rehberi oluyorlar. O turistleri tarihli yerlere götürüyorlar, gezdiriyorlar. Onlar da ha, buralar mı yer? <gülüyor> Akşam de ben buradan bir şeyler çalayım diye. Öğrendiği yerlerden pekçilerle anlaşarak, köylüyle anlaşarak tarihi eserleri sandıklara koyuyorlar. Diplomatik kanallardan, kontrol edilmeyen kanallarda, İzmir Gümrül'ü de dışarıya gidiyor. Bakıyorsun Londra'da, bakıyorsun Paris'te, bakıyorsun Washington'da. Pa şeyler, tarihi eserler uçup gidiyor. Neyse, turistlere böyle görüyorsun, herkes böyle tamam bu benim müşterim ve dinlemesi şeyde Eski bakkallarda yazar, şimdi süpermarketlerde var mı bilmiyorum. de besmele vardır, müşteri ve nimetim diye levha vardır. Bir de rızkı alallah diye levha vardır, rızkı Allah veriyor diye. Onların altında da sıra sıra içki şişeleri vardır. <gülüyor> Rakılar, <gülüyor> vodfalar, şaraplar, şuraya kadar kırmızı şarap, buradan bu tarafa beyaz şarap köküklü memut, öte kişi bilmem ne zıttım, bilmem ne. E adam bu besmeleği ne diyor evet. buraya? Niye koydum. Diyor. e rızkâla'lâh diye derha koydun, fes-ül-hârlâh. E hocam diyor, ben de namaz kılıyorum, hacca da gittim 1985 yılında diyor. Otobüste hacca da gittim diyor, kağıdayı gördüm diyor, ben de hacıyım, ben de dindarım, camiye geliyorum. Bunları koymadığımız zaman müşteri gelmiyor diyor. Öbürü süper martili gidiyor diyor. Efendim onun için mecburen bunları da satıyoruz. Mecburen satmak diye bir şey yok. Allah satmayın demiş. Allah sana illa bakkallık yap demiş mi? Demiş. Bakkallık yapmasın başka iş yaparsın. İlle günah gir demiş mi? Günahlı bir işi yap demiş Hayır. Başka iş yaparsın. Ne Hiç ki satmayan bakkal olursun. Allah'ın emrini tutan bakkal olursun farklı da ölçüde hire yapmaya kimse orası. Neyse, sözlerden başladı, <gülüyor> nereleri geliyor, turistler, memleketimize geliyor, biz eskiden müşteri ve diye yazar diye yazardı şeylerde, şimdi okullarda turizm dersleri de var. Turist ve li nimetindir. Ya öyle mi? Şu avukalı donsuz, yağlı donsuz bilmem ne, bu benim <gülüyor> gözüm nimetim mi? Halortum. Öyle şey mi olur? Ecel müşter, memleketin memleketi kalkındırıyor, efendim, dumansız sanayi sektör, sektör bölüm demek. kısım demedir. Efendim, e, o zaman buyur, Suudi Arabistan'daki, Arap ülkelerindeki zengin turistlere hitap eden, haramlikte selamlıklı şeyler yapıyor. Yo, bak oraya geldin, iştiricilik olur, ona müsaade edemeyiz. Bütün 5 yıldızlı otellerde içki koymak mecburiyet. Ben içki koymam dersen, yıldızını düşürüyor. Yıldız düşürmek ne demek hocam? Ne olur yıldız dışarsa, üstüm bayram kayıyor havada, beni hiç ilgilenmiyor. Yani otelin de yıldızı kaysın ne olur? Fiyatı düşüyor. O kadar güzel hizmeti var. Yıldızı az olduğunda lüfus adıfeyi alamıyor, ille içki koyuyor. İlle içki koyucu. Şimdi... Onlar belli olmuş, her şey de ona göre ayarlanmış. Müslüman turistlere göre hazırlanırsa, şurası kadınların plajı, burası da erkeklerin plajı, filan Onların onlar göre Suudi Arabistan'daki, Müsır'daki bütün insanlar buraya getirip gene turizm geliri olacak, nelerden gelecek? Zaten insanın geliri iki yol vardır. İki kanal vardır, insan gelirini oradan alır. İkisi de, başlangıcı da birdir, sonu da birdir. Sonu hem cebin, başlangıcı da Allah'ın takdiri. Şuradan, şu elma gelecek, bu boğazdan geçecek, bu para gelecek, şu cebe girecek. İki kanal gibi gelir. Birisi helal kanal, birisi haram kanal. Ne gelen değişir, ne giren değişir. Aynıdır. Sen direndirsen helal kanaldan gelir, sen gevşersen haram penalda gidiyorsun. Şimdi bu durumda uçak indi, turistler iniyor. Ben nimet gibi millet bakıyor. tamam biz bunlardan ekmek yiyeceğiz, para kazanacağız. Ya innaallah herfler gazlar bu milleti yönetilmiştir. Rüskü veren Allah turistik. Onu mu veriyor sanıyorsun. İniyorlar, söylüyorsun. Nereden geldiniz? Hollanda'dan geldik, İngiltere'den geldik, Amerika'dan geldik, vesaire'den geldik. Aa biraz daha soruyorsun, şu papaz, papazmış ve kilisedeki cevaatı toplamış bir şarka doğuya bizim ülkelerin yerine gelmiş. Tabi kilise nerede? Burası eskiden dirisiğer ülkesiydi vesaire vesaire filan o şeylerle geziyor gezerken ah şu gibi kimse olsa geziyorlar. o şeyde geziyor. Papaz. E papaz efendim gel bakayım bir. Sen papaz mısın? Papaz. Diplomolar mı var mı? Peki bu çıplak karıları yanında ne gezdiriyorsun? Ya yani nasıl papazsın sen? Nasıl gezdiriyorsun? Her şeye cevap vermişler, müsamah etmişler. Doğru gününde bir şey öğretmiyorlar. yağ çekiyorlar ahaliye, Allah'ın emrini öğretmiyorlar. Hristiyanlığı bile El rahmetli anam Erenköy'de komşuya sordu. Altay komşumuz vardı. Karısı. idi. Tabip alvaydı. Ermeni kızıyla evlenmiş. Nasıl olduysa. E evet. Annem örtülü, rahmetli sordu. Size örtü ne yapmıdır? Varsın ama uygulamıyoruz. Ya, tabii Örtün, örtünme Hristiyanlık'ta olmasa rahibeler öyle örtünür mü? O kıyafet neden? Hristiyanlık'ta da tesettür olduğu için. Ama her şey geçirmişler. Örtünmesin. Şortla geçsin. Çıplak geçsin. Bilmem ne, bilmem ne her şeye cevap veriyor. Tatminkar bir eğitim yok. Onun için batıda seküler deniler, layık deniler, din dışı deniler, dine karşı efendim bir eğitim var, Kimse de bir şeyler öğretiyor ama tam öğretmiyor. Türkiye'de, Türkiye'de çağdaş eğitim var, çağdaş eğitim almış olanlar, ananevi eğitimi almış olanlara hasım, düşman. İki kamp meydana gelmiş, layıklar, dindarlar, mürteciler, Yericiler, tutucular. E sen tutmuyorsun da ne yapıyorsun? Her şeyi salıvermiş. Bazı şeyler tutulur. İnsan çişini salıversen olur mu? Mesela. Her şey tutuculuk var diye de gerekli. Ahlak yok, edep yok, bilmem ne yok, bilmem ne yok. Kamplaşma var. Bir takım vasiteler de, bir takım kadın dernekleri de, bir takım... Yaşı geçtiği halde, ahiretin kokusunu alamamış, Allah'tan korkmayan, utanmayan insanlar da ücid eşi geliyor dakika. Onun için şeytan diye bir düşman olduğunu yani çağdaş rengini gören bilmiyor. Her şeyi biliyor da, ahiretini kurtaracak şeyi bilmiyor. Her şeyi biliyor da, davgalı denizde kayıp parçalandığı zaman yüzmesini bilmiyor. Hap yuttu. ...hayata lazım olan bilgileri öğretmiyorlar. Biz de bunları bulmaya ve öğretmeye çalışıyoruz halkımıza. Biz, siz kardeşlerimize, halkımıza, bir doktor kardeşimiz bizim teklifimiz üzerine ilk yardım kitabı diye ilk parmak kalınlığında bir kitap yazdı. İlk yardım yani, Arapay'da o otobüs kazası oldu, yaroğlu önünde, karnöme alışığında ne yapacaksın? Fenaşa düşmeyeceksin, kollarını sığayacaksın. Bismillahirrahmanirrahim. Tedaviye, ilk yardıma girişeceksin. Evde tüp patladı, yangın oldu. Çocuğun eteğe tutuştu filan, ne yapacaksın? Bir, bir yeri yendi. İhtiyat, çeşitli şeyler. Harf oldu, darf oldu, bomba attı. Sırf, efendim şöyle yaptı, Yunan böyle yaptı, Ermeni şöyle yaptı. Ne yapacaksın? kendin alacaksın. Kitabını yazdık, kurslarını yaptık. Şimdi ben soruyorum kadın derneklerimize en çok rağbet gören kurs, en çok gelen, öğrenmeye gelen insanın çok olduğu kurs hangisi? İlk ayakkabı bak, hayatta lazım olacak şeyi öğretiyoruz çünkü, hayranı şey. Hayatta insana ilk lazım olacak şey, Allah'ın emirleri ve yasakları. Allah'ın emrini tutarsan ahireti kurtulacak, dünya da mutlu olacak. Allah'ın emirlerini tutmazsan, haramları işlersen, ahiretın mahvolacak, yayıl yayıl cehennemde, cehennem odun olup yanacak böyle yapanlar dünyada da Allah'ın emirleri dünya hayatında güzelleştirmek için olduğu için onları yapmadığından dünyada da sonunda pişman olacak. Misal, biz, ben şahsen kardeşiniz olarak üniversiteyi bir sonra üniversite tahsili kaç senedir? 5, 3 daha, 6, 4 daha, 12 senedir en aşağı 12 sene tahsinten sonra 27 senede şey yaptım, üniversitede hocalık yaptım, emekliye ayrıldım, proje, emekli profesör. 12, 27, 39, 40 yıl. Ben biliyorum ki, ben gençim, benden daha yaşlı hacı amcalar var, sakallar var, beni e, bükülmüş, beni içen geçmiş kimseler var. Ben biliyorum ki yazıldı, söylendi. Onlar daha iyi bilirler ki, hem bizim görmediğimiz daha kötü uygulamaları gördüler ki bu memlekete dinsizliğe aşırıma çalıştılar. Dini öğrettirmediler. Dini müesseseleri kapattılar. Efendim O zaman mütefekkirler, dindarlar, Efendim yazılar yazılar yapmayın, etmeyin. Bir millet dinsiz olmaz. Dinsiz olmaz, hem bunların dini duygusunu zayıflatırsan sonunda batıl inançlar yerleşir sonunda dini terbiye eden mahrum yetiştirdiğin çocuklar anarşist olur demişlerdi. 40 sene önceki kitapları, gazeteleri gösterebilirim. O zaman anarşistin ne olur kimse bilmiyor. Şimdi her ses biliyor. Anarşist nedir? Milli eğitimdeki yanlışlıkların ahirat eğitimi, maneviyat eğitimi, din eğitimi, ahiret duygusu, Allah korkusu olmadan yetiştirilen insanların yani layih ve seküler efendim din dışı eğitimle, çağdaş eğitimle piyanist ve e, şantör şantör ses şeylerini öğreten bilen demek var. Küçesini bilmiyorum. Ses tarihini sayılırsın. Efendim bilmem. Bazelin vesaire yetiştirmek istediğin insanların sonucu. Ha bunların hepsini nereden açtık? Şeytan diye bir düşman olacağız. Bir, göze görünmüyor, bir. İçinde girebiliyor, iki. En tehlikeli taraf da senin keyfine uygun laflar söylediği için sözlerinin sana dünyada ahirette zarar vereceğini anlamayabilirsin. yutarsın. Üç. İşte bu şeytana dair Peygamberimiz buyuruyor ki: İnne, İnne şeytana, vağid ol. Hatan mu, hatan Şeytan, hatan kelimesinin, hat, hatun kelimesinin yanında şey var, kurtu bu? hortum kelimesi diye geçiyor hayvanlar zaten. Şeytan bir Neye bende? hortum mudur yani? Niye bence? Sivrisinek de hortumu var. İnsanın derisine konuyor, sokuyor, orada hortumluyor. Yani bir şey çekiyor alıyor, kanını alıyor insanı. Başka ne var hortumlu? Gece kelebekleri var. Fıt fıt Bayağı düşüyor. Bayat kelebekler de öyle. Yetişeğe konuyor. Ağzından uzun bir boru çıkıyor. Yakından bakın, çiçeğin sağ dibine kadar hortumun sokuyor oranın tatlı şeyini alıyor. Hortumu var. Hortumlu maddeler. Şeytan da böyle hortumlu bir madde. Hortumunu Adem olduğunun kalbine koyucudur Şeytan. Pozisyonu olur. İçeride Şeytanın sana karşı pozisyonu ne? Hortumunu senin kalbine kadar uzatmış, sokmuş, Bilin bunu. E ne yapacağım? Atamazsın. Çare geliyor şimdi, çareyi göreceksin. Adem oğlunun kalbine koyucudur şeytan. Çalışması bu tarzda, böyle yapar yaptığı işi. Kalp ne demek? Kalp iki manayı diyelim muhterem kardeşlerim. Birinci manası yürek demek. İnsanın midesinin üstünde göğüs boşluğunda sol tarafta bir yumruk kadar bir çam şeklinde et parçası koyununkini sığırınkini sakatat dükkanlarında görüyorsunuz. Bu böyle devamlı tık tık tık tık çalışıyor kan pompalıyor yürek. Bir manası bu. Yürek manası. Yani gittin kasaptan diyorsun ki bir koyun kalbi var, bir sığın kalbi var. Ne olacak? Pişecek, yiyecek tavada. Kesecek, et yani. Kırmızı et. Bir bu manası var, ikinci bir manası var ayetlerde ve hadislerde. ummiyetle bu ikinci manası geçerlidir. Bu tıbbi ve bedeni manası değil, ikinci manası geçerlidir. O ikinci manası görünür gönüldü. Kalbim bilmiyor haline. Kalbimi kırdım. E, Kırılmadıkça işte, tak tak tak tak içeride çalışıyor. Yok yok gönlümü kırdım, kırdım demek istiyor. Yani gönlü ne de demek insana? İç alem. Şimdi insanın gönlüne iç kendine şeytan hortumunu uzatıyor. Oraya kadar hortumu girmiş durumda. Oraya koymuş. İnsan yücretindeki pozisyonu bu. Sonra durumu bu pozisyon. Efendim fe in zeknel Allah'a teala hal etler. Eğer Ademoğlu Allah'ı zikrederse ümitsizliğe düşer, halis olur şeytan döner. Şeytan'dan korunmanın çaresini bak bu hadis-iyepte öğreniyoruz. Zikredersen kalbinden Şeytan portunun içe gir de korun Hanis olur. Hanese hanis olmak. Ne demek? Pişman olmak, meyus olmak, yapamayacağını anlamak, kendini gelip içmek demek. Gelerse o Allah'a çok şükür kurtulduk Şeytan'dan kurtulduk. Portununu sokmuştu. Ben de burada ne alacaktım bile bilmiyor muyuz? görünmeyen bir mahluk, şimdi kurtuldu. Demek ki, demek ki zikrullahı Esat Yoshan Hoca harikaç şey diyeyim diye uygulamış, tamam mı? Çıkıyor mu? Demek ki zikrullah fena bir şey değilmiş. Demek ki zikir için insanlar bir yerde toplanıyorlar, zikir ediyorlarsa fena bir şey yapıyorlar Tamam mı? Tamam çok faydaları var. Bir faydası da şeytan hortumunu insanın gönlünden çekiyormuş. Oh diye insan rahat ediyor. Kurtuluyormuş. Şimdi bu hortum meselesi de ben mahsutan böyle bazı şeyleri size anlatıyorum. Ben edebiyatçıyım ben. Edebiyat sorunu söyleyeyim. Mesleğim oydu yani. Mahsutan size hatırlıktan kalsın diye yani unutmazsın, unutmasın diye şey yapıyorum. Misallerle anlatıyorum. Kur'an-ı Kerim'de öyle anlatır. Peygamber Efendimiz'in de anlatma usulü metot anlatması gibi öyle. Peygamber Efendimiz'in de usulü öyleydi. Şimdi ben kardeşimiz hastalandım. Doktor kardeşlerimiz beni ameliyat etti. Yatırtılar masaya. Karnını döktüler. Karnını yardılar bıçakla. Hiç yardımına gelmediniz. Fazla dua ettiyorsaklar filan. Neyse efendim masada beni kestiler, içtiler, bizi diktiler. Ben farkında değil Beni bayılttılar. Ondan sonra ayıldığım zaman bir yere baktım ki yaşamak ne kadar sormuş Bir hortum burnumun bir dediğinden sokmuşlar mideme. E niye sokmuşlar? Faygadır. Çıkartsak o hortumu insan midesinde su birikecek, gaz birikecek, mide bulantısı yapacak o bulantıda övürürken dikişler hatta. Karnının dikişleri hatta. Onun faydası var. Şuradan bir hortum, mide. Şuradan bir iğne damara. Oradan da gıder veriyorlar. Yemek yiyemiyorum. Mide çalışmıyor. Bir hortumla da buradan damara şey gidiyor. İlaçlı, faydalı, efendim, serum dediği, Türkçe'sini bilmiyorum. İlaçlı faydalı su. Tıbbi su gidiyor. Yüz bin lira yazmayın yani. Efendim, Hak yol ilgilerini söylüyorum. Onlar yazıyorlar. Bir hortum oraya, iki. Bir hortum da yatağa yani esir, kalkamıyorum. Ne derler? Esir-i firarş. Firarş, döşek demek. Ferş etmek, döşemek demek. Firarş, döşek. Arş, arş-ı âlâ, ferş, yeryüzü. Yeryüzü insanlara ferş olmuş, döşek olmuş, firarş. Esir-i firarş, yatağa esir. Olmuşum esiri firaş, burnunda bir hortu, kolunda bir damarına bir iğne hortu, hemeri idrar yolunda bir sonda nasıl yanıyor, nasıl rahatsız ediyor insanı, nasıl zor hastalara dua edin, Allah hastaları da şifalıysa, Allah tümle hastaları da şifalıysa, tümle bizi sıhhat afiyetle bir tane hortumda karnıma takmışlar şuraya. Gizli vardır. Şimdi göstersem görürsünüz. Efendim, bu da içeride diriken cerrahi kanı dışarıya atıyor. Dört tane hortumla beni hortumlamışlar. Efendim, sonra bir gün geldi. Allah'a hamur sanalar olsun, burnumda bir hortumu çektiler. Yarabbi çok şükür dedim. Nefes alamıyordum çünkü. Nefes alamamak çok zor bir şey. İnsanın nefesinin yetmemesi, nefes ağırlığı çok zor bir şey. Çatlayacak gibi oluyor ölümle karşı karşıya geliyor. Ölümü düşünüyor insan. Nefes nefese böyle çok zor. Boncuk boncuk alnı ter Burnumdan ortamı çektiler, Ya çok şükür dedim. Yasettin Hoca'nın dişi gibi. Ondan sonra bir gün geldi, sondayı çıkarttılar şeyler. İdrar yoluna takılmış olan boruyu çıkarttılar. Of. İdrarı varmış gibi geliyor insana borudan dolayı, muazzam bir sıkıntı, bir şey de yok, efendim çok zor, ondan da kurtulur. iki. Sonra bir zaman geldi, kolumdaki ilaç şeyini çıkarttılar, Yemek giymeye başlayınca, mide çalışmaya başlayınca büyük bir rahatlık, gezebiliyorum artık yatağa esir olmaktan kurtuldum, bağlardan kurtuluyorum rahat Bodrum motoru koyabiliyorum. Çünkü gece böyle de taksörde hep çıkmadığı zaman nihayet bu sonuncu hortumda kaldık. Zaman hortumlardan kurtulunca sıhhatin ne kadar büyük nimet olduğunu anladım. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki insan oldu bazı nimetler vardır. Onların nimet olduğunu nimetini bilmez. Herkese vardır. Kıymetini bilmez. Sıhhat. Şimdi siz şurada sıhhatli oturuyor musunuz? Elhamdülillah. Çok büyük bir nimet. Bu saatin ne kadar kıymetli olduğunu hastalar bilir. Hastanedekiler bilir, onları ziyaret etmek lazım, onlara dua etmemiz lazım. Şeytan, hortumunu insanın gönlünden çekince ne olur? Rahatlar insan. Ben onu hissediyorum. Kim bilir ne kadar rahatlar? Kim bilir hortumu ne kadar rahatsız edici bir şey? Ne kadar sıkıntı veriyor kim bilir? Ne kadar dertlendiriyor insanı? Şeytan hortumunu çeker. Ümitsizliğe düşerek, hariç, yemininden hariç olmak ne demek? yemininden dönmek demek. Şeytan da bu hortumuyla, gönlünü karıştırma işini yapamayınca döner. <gülüyor> Ve innesiye Allah'a eğer bu Allah unutursa, hatırlamazsa nesiye ne demek? Zekere'nin zıttı. zekere, zikretmek, hatırlamak demek, nesiyeli de unutmak demek. Allah'ı unutmanlardan olmamamız lazım. Ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz sizlere, bizlere? وَلَا تَتُونُ كَلَّن۪ينَ نَسُولً۪هُ İman edenlere sesleniyor. Sakın siz şu Allah'ı unutandan gibi olmayın. Kim Allah'ı unutandan? Planjda, günahta, meyhanede vesairede, vesairede planjlarken Allah kırmıyor olmasın. Onlar gibi olmayın. Allah'ı unutandan gibi olmayın. Ha, eğer Allah'ını unutursa ne yapar şeytan? kalbe kalpehu. Kalbini lokma edilir. İltakame lokma kelimesinden geliyor. Bir lokma gibi bortunlayacak kalbin yani. İyicek kemiğin içindeki ilik gibi galiba. Hop insanın gönlü şeytanın içinde. Kalbini yutacak şeytan. Allahı unutursa kalbini yutar. Yani kalbsiz bir insana. Bak kelimeler nasıl uygun düşüyor. Kalpsiz bir insan. Vicdansız, kalpsiz. Hani bir, bir zalim önce ne deriz? Kalpsiz deriz değil mi? Ee, şeytan kalbini lokma eder diyor. İltikadan lokma yapıp yırtmak demek. korkun demek ki geniş bir şey. Demek ki bizim yürekleri, kalpleri işe alacakmış. bir şey. Gitti. Kalbi gitti adamın şimdi. Artık gönül yok. Gönül tesbihi, kansil, merhametsiz, vicdansız, duygusuz, düşüncesiz insafsız, merhametsiz. Tüm yeniye mahali geldi. Çare aranıyor, aranıyor. Çaresizlik içinde kuruluyor. Vicdansızlıktan, kalp herkes vefatını düşündü. Hatta devlet daireleri bile birikmiş paralarını bile ve koy verdiler, devleti sömürdüler. Herkes, herkes Birçok kimse karşısında işte onda karşılıktan oluyor? şeytan kalbi yuttuğu zaman oluyor. Şeytan ordumuz adına oraya dayanmış, bekliyor. Allah'ı zikrederse pişman, tevniş, efendim, meyyus, mahrum yap olur bela. Ama Allah'ın ipini yolursak kalbi yutar. Kalbi şeytanın yokması olur. Artık o kattan hayır gelmez. O halde ne yapacağız müthiş kardeşlerim? bu kadar manzaralı, tasvirli, resimli, televizyonlu konuşmadan sonra konuşma hatta televizyon gibi oldu. Efendim, ne yapacağız? Allah'ın zikriğini unutmayacağız. Allah'u Ekber ne demek? En büyük Allah. En büyük özel bilen değil. Allah rahmet işte o.". En büyük özel diye ey öyle bağıranlar, ey şöyle bağıranlar. Veya filanca futbolcu ediyoruz, ben bilmiyorum ya en kral en böyle şey futbolcu kim? En büyük rızvan. Büyük filan değil ya, koyayım bir sekser değil yoksa. Büyük filan yok. En büyük Allah. Dini, dini duyguları, dini fikirleri de şey yapmayalım, zedeleyecek konuşma yapmayalım, edeptik konuşmaları. En büyük Allah. Ötekiler büyük filan değil. Öfeler, Aciz, na naçiz, bentekan, kullar, kul gibi. en büyük Allah'tır. Başka sevgili kardeşlerim, eğer maneviyat gözünüz açıksa en güzel de Allah'tır. En güzel Allah'tır. Allah'ı tanıyan başka kimseyi severim diyor, güneydi bazen de, güneydi değil midir? bir zikranlayan başka kimseyi sevemez, başka bir şey de sürür, neşer, buna var. Neden? En güzel Allah da En güzel insanlar öteki şeyi beğenir mi? Ötekilerin kıymeti kalır mı? Onun için Allah'ı zikredeceğiz, bu bir. Yani tasavvufumuzun, manevi terbiyemizin gurur, Haydi, deyettimizin, efendim, ne kadar Kur'an-ı Kerim'e, sünnet-i sünniye, uygun yolda olduğu çıkıyor mu oraya kendiliğinden? Savunmak için çıkmadık bu kürsüye ama hadisi şerifler yolumuzun doğruluğu gösteriyor mu, sevinmiyor muyuz? Elhamdülillah demiyor muyuz? Hı -hı. Çok şükür yarabbim, birçok kimsenin zikre düşman, elhamdülillah ben eden bir cevabım. Çok şükür ki ben böyle güzel bir mevzuda mahrum bir zümreden değilmişim elhamdülillah. Evet. Ben o mahrum zümredeydim hocam. <gülüyor> sen, sen de tevbe et. Ne yapalım? Allah tevbe edenler kabul eder. Sen de hem bir zamanlar zikrin karşısındaymıştım. Yanlış yapıyormuşum. Şimdi hatamı anladım. Tevbe'ye de Çünkü Allah'ı zikretmek, Allah'ı anmak. En güzel düşünmek En güzel işi yapmak. Onun için zikir vazifelerinizi unutmayın, zikirden gafil olmayın, zikirden uzak kalmayın, zikirsiz kalmayın, Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Kur'an-ı Kerim'in şu sözü bile beni duygulandırıyor bu durum kardeşlerim. Allah'ı unutmayın demiyor, iltifat ediyor Rabbimiz bize. Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Yani siz hatırlayan insanlarsınız, ürünlersiniz. Çünkü ilk ayetin beden ne buyuruyor? Ya iman edenler, İsa kullarımdan bir mensup iman edemediğidir ve İsa kullarından daha sabirimli imankarların ve rahat görünen kendilerine de sorduk. <gülüyor> i̇lk ayette ilk iman edenler dedi, iman edenlere ede bir Kur'an, ede öğreneceğiz. Kur'an'dan ede öğreneceğiz. Allah onu nasıl Ne diyor? Allah onun zanlar gibi olmuyor. Yani siz nisbeten iyisiniz diye bize bir ittifak var Kur'an'ı Siz zaten Allah'ın mümin kudarisiniz, Allah'ı biliyorsunuz. Eşhedüün la ilahe illallah demişsiniz. Eşhedüün Muhammed'den Muhammeden ve resulühü demişsiniz. Kur'an haktır, Allah'ın kitapları haktır, peygamberleri haktır, melekleri haktır, ahiret günü haktır demişsiniz. Sakın o Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Nayami'de, Nis'de, Efendim bilmem, plajda plaj yerlerinde, hayati de, çıplak kızların oyunlarına taktığı çiçek, evet çelenkleriyle, o kızlarla keyif yapan, denizlerde şerf yapan, içki içen, Allahı unutan, ahireti düşünmeyen, mahkemeyi kübra'yı hesaba katmayan, Allah'ın bir gün yaptıklarının cezasını vereceğini hatıra getirmeyen. O Allah'ı unutanlar gibi siz olmayın, siz müminsiniz gelmiş oluyor. Sizin onlardan farkınız var. İman farkınız var. Siz Allah'ın mümin kullarısınız. Mümin bir kulun en aşağı derecesinde olanı kafirden en yüksek derecesiyle mukayese edilmeyecek kadar yüksek Çünkü Allah'ı bilmiş. Allah'a inanmış. Çok büyük bir meziyetli bu. Çok büyük bir fark vardır. Devlet idaresinde de öyle. Allah'ı bilen insanların yönetimiyle Allah'a inanmamış, Allah'a, Allah'ı unutmuş insanların yönetimi ayrı olmaz. Birisi devletin hazinesini hortumlar. Ötekisi, fukaraya hakkını vermeye çalışır. Yedirmemeye çalışır. Çok fark vardır. Mukayate edilmez. Onunla o mukayate edilmez. Onun için Allah'ı unutanlar gibi olmayacağız. Unutmanın cezası nedir? Ondan da korkacağız bu senin Ondan da korkacağız. Unutmanın cezası insanın kalbinin şeytana dokma olmasıdır, kalbin şeytan tarafından yutulmasıdır. İnsan olarak kötü insan. Olur. Kötülük yapar. Her türlü kötülüğü yapar. Bir de tahsilde ise Allah Allah Şeyhine korkar. Bir de tasvidiyse, şeytan kalbini yutmuş kalpsiz, bir de bilgisi var, orada da bu teknik üniversitesi okumuş, ha e gitmiş, doktora yapmış, gelmiş, bir de parası varsa, bir de mevki makamı varsa, Ya Rabbi sen koru verin. <Gülüyor> Allah'ın mafaz var. Böyle denemsen bizi koru Ya Rabbi. çok helal. Ama Allah, Allah bilen insansa, bir de tahsil yapmışlar, bir de parası kulu imkanı varsa, bir de bunları Allah yolunda kullanıp da Allah'ın rızası kazanmak istiyorsa, böyle bir insanın da Efendim tadına olmaz, memlekete, millete, ümmete, insanlığa, dünyaya, ahirete sahip sağlayacağı faydalar çok büyük olur. Şeyhhanber diyor ki, Müslüman tebeden tebna faidedir, menfaatdır. Yani Her şeyi fayda Müslümanlar. Konuşsan faydadır, beraber yürürsen faydadır, arkadaşlık yapsam faydadır, iş yapsam faydadır. Hocam dur, dur dur. Ben birisi de iş yaptım Müslüman, hacı, sakallı bilmem ne, çok beni aldattı. Doğru. Sakal İslam'ın garantisi değil, hac seyahati İslam'ın garantisi değil, Müslümanlar İslami bir eğitim görmedikleri için kusurlu, tam Müslüman değil, tam Müslüman öyle yapmaz. Yarın senin gibi, ötekisi gibi, Allah'ı uzatanlar gibi birazcık bir şey öğrenmiş, birazcık bir şey farkı var ama tam değil, ondan alıyor. Tam Müslüman olduğuna çalışmak lazım. Şimdi bizim bugünkü eğitim sisteminde bir kusur daha, ben hadisi bırakıyorum, şimdi güncel meseleyle konuşuyoruz. Bizim eğitim sistemimizde bir kusur daha nedir? Efendim? Neyse, şey yapmayalım, fazla uzatmayalım işi. Efendim, şeytan demek ki insan gönlünü alabiliyor. Efendim, geçelim öbür bir hadis şerif edin. İnne şeytan <gülüyor> ye ki ahadekum ve heki Hatta ye daha makadehu ve yuhal yedu Neje der ahadul kunzan hatta yesma savta zalika bizizunzi el yeje tasarfi bi amsihi inna hasra billahi anta ban sizden birimize namazdayken gelir ve makadını pues aş aç açıyor gibi yapar. Yani yenileniyor gibi. Yapar. O da hay Allah, yenilendim atestim kaçtı diye hayal eder. Öyle gibi gelir yani. Veremiyoruz biz. Halbuki olmamıştır. Geçtiğimiz haftaki herkese şey yapmıştık, oradan kıl çekiyormuş şeyden. Bir kıl oynatıyormuş, bir damar oynatıyormuş. Öyle bir şey gibi geliyor. Hasılı, efendim, aslında abdesti bozulmadı halde, abdesti bozulmuş gibi gelirmiş namazdaki insana. Peygamber Efendimiz tavsiye buyuruyor, Peyzâ vecedâ, ahâdûkâmzâdâki, sizler benim için böyle bir duygu hissettiği zaman vecede hissetmek manasında gelir, bulmak manasında gelir. Böyle bir duygu hissettiği zaman sizler benim için namazda, feda ile hatta yazmarsanız da derken bir ücünlüğü, namazdan ayırılması, kulağıyla bu yılan sesini duymadıkça veya bu kokusunu burnuyla duymadıkça. Yani ne demek istiyor Peygamber Efendimiz? Şeytan aldatıp öyle ufak tefek gibi ne namazdan bile ayrılmayın. Yani gerçekten bir şey olduğuna delil varsa o zaman ayrılın demiş oluyor bütün kardeşlerim. Evet birçok kimse kimseyle şeytan böyle oynar. Oynuyor. Belki siz de diyeceksiniz ya da evet, Hatırlıyorum böyle şeyler oluyor diyeceksiniz. Üçüncü hadis şeyin inne şeya inne şeydanen zidül imsan kendi bildiğin yekulü şahed faasiyeten ennahiyeten fayyakum ve şiaa ralekum bilcamaa ve ahl ve vesil muasradiyallahmaktan bir hadisi şerif. Elimdekiler. İnneş şeytane muhakkak ki şeytan zil bu insan. İnsanın kurdudur. Kendi zil ganimin koyunun kurdu gibi. Buradaki kurttan maksat ne? Bozkurt filan diyoruz ya öyle kurt. Yani elmanın kurdu değil. Veya insanın yarası koplanıyor, küçük kurt, kurtlar oluyor. Öyle küçük mahluklar oluyor. İkisi de kurt demişiz biz. Birisi biraz ayırmak lazım yani. Köpeğe benzer mahluk olan kurt var ya yani dağlarda uluyor. Dozkurt, canavar olan kurt koyun ağırlarına saldırıyor ve şey yapıyor. Koyunları parçalıyor. Kurt, aç kurtlar gibi şehirlere efendim, aç kurtlar saldırıyor. Bir insan kötülerle diyoruz ki aç kurtlar gibi saldırdı. Diyoruz. O kurt. Zip şey demektir, kurt demek Aşkurt yani. Tabi tok da olsa yani o çeşit köpek gibi olan mahluktur. Şeytan insanın kurdudur. Koyunun kurdu olduğu gibi. koyunu parçalayan kurt olduğu gibi. O şey, koyunun kurdu ne yapar? يَكُّذُ kasiye de وَنَّاهِيَ Kalsıya, sat uzaklaşmış demektir. Aksa kelimesi ile ilgili. Mescid araksa uzaktaki mescid. Mekanın kasiyen uzaktaki mekan. Kasiyen uzaklaşmış koyun. Yani sürü burada şu otlar güzel, bu ot güzel diye uzaklaşmış. Koyunlar sürü bu tarafa gitmiş. O sürüden uzaklaşmış. Kurt kimi alır? Hangi koyunu alır? Sürüden, çobandan, köpekten uzaklaşmış koyunu alır ve o nahiye de nahiye hafti yani şöyle bir genar çekilmiş demek sürüden uzaklaşmış bir genar satmış sürüden ayrılmış koyun alır kurt. ve o hadis siz şöyle dağ başlarında vadilerde oturmakta şiddetle sakın. Sakının ha, öyle tenha yerlere gitmeyin, oturmak için. Şia, Şit kelimesinin çoğulu <gülüyor> iki tepenin arasındaki çukur yere derler, dere demek yani, vadi demek. Tabi vadide topraklar oraya yukarıdan yuvarlanıp geldiği için, yağmurlar oraya biriktirdiği için düz olur, otlu olur, ağaçlar filan orada biten. Hatta kuyu bile taşıyacak olsa oradan su çıkar. Vadi tabanları mübit bereketli bir yerler olur. Şimdi Arap'lar da şehirden uzaklaşıp böyle şia yani evvel vadilere çekiliyorlar, seviyorlar böyle şeyleri. Biz de seviyoruz. Yani yeşillik, enha, havada, çimen var, mezruat bir şeyler var orada, yeşil ifadelerde. Ve illakım ve şia. Böyle valilerde tek tek kalmaktan şiddetle sakının diyor Peygamber Efendimiz. Devam Ve aleikum bil cemaatil ve ame vel mescid. Topluluğa, toplulukla beraber oturmak, ve umumi ve umumi kalabalıkla beraber olmak ve mescidi size tavsiye ederim diyor. Ne demek e, cema'a topluluk demek. Toplum demek, toplumdan ayrılmayın, şehirden, kasabadan, köyden, insanların toplu bulunduğu yerden ayrılmayın. وَالْعَامْنَةِ Yani umumun topluca bulunduğu yerden ayrılmayın. ve Mescid. Mescitten ayrılmayın. Size bunlar kalsı ederim. تَلْهَا وَادِيلَرَا çekilmeyin diyor. Şimdi Peygamber Efendimiz'in bu hususlarda ki şeyler çok da tavsiyeleri müdafiyetdir. Peygamber Efendimizin bu hadis-i şeriflerini dikkatle okursak keyiften, zevkten yazdık diye, sayfı diye, eğlence diye, Efendim böyle e, toplumdan ayrılmayı, tek oturmayı, fenalarda yaşamayı Peygamber Efendimiz tavsiye etmemiş. Neden tavsiye etmemiş? Şeytan tek başına duranlara zarar verir. Yani maddi zararlar ayrı, eşkıya gelir, basar vesaire filan o ayrı, şeytan tek basıda bulunana zarar veriyor. Beş aile, ev, bir yerde bulunursa diyor Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte, ben bunu çok yerde söyledim, çok benim zihnime tesir etmiş bir hadis-i şeriftir. Beş aile bir yerde bulunuyor. Mezra'a, yayda, bir yerde, öde. İşte şu amca zaten, şu halamın çocuğu, şu kardeşim, şu beş tane ev. Beş tane ev bir yerde bulundu mu? Orada ezan okumak, ikamet getirmek, hamet getirmek gerekir. Bu yapılmazsa şeytan orayı istila eder, hakimiyeti altına alır diyor Peygamberimiz. Tabii bir ev olunca o daha iyi. Beş. Beş ev oldu mu? Şey gerekecek. Efendim, demek ki beşten fazla filan olursa, şöyle kalabalık olursa, topluca olursa, mescid olursa, ezan olursa, kâhmet getirilirse, cemaatle namaz kıldırsa iyidir. Ama Cuma namazı da bir yer olursa daha iyi. Peygamber Efendimiz, efendim, cumaların terk edilmemesini çok tavsiye ederim. Hocam biz bugün bir yazlığa gittik bu sene, Ama efendim şöyle keyfettik, böyle zavret ettik. Cumalarımızın kıldığında yer var mı? Yoktu, hayır. Cumaları kaçıp mısınız? Yarın bir, cumasız bir yere gitmişsiniz. Şimdi emlakçiler harap yaslığında parsel parsel dönüyorlar, sıkışık sıkışık salih kentleri yapıyorlar. Bir mescid yeri ayırmıyor adamlara, araçıklar gelecek. Para para para, dini imanı, işi gücü, para olduğunda kâhı yok. Sahip oyu biliyorsun biliyorsun biliyorsun biliyorsun, cami yok cami yok cami yok cami yok, ezan yok, ahmet yok, cemaat yok, cuma yok. En nihayet bir tanesi biraz, ana babadan, baba dan deden soktan bir bir kimse, işte birisi çıkıyor da bir cami yaptırıyorsa, işte sahip oyunda bir yerde bir cami oluyor, orada namaz kılıyor millet. Umumiyetle ca camisiz, cami siz cami ihtiyacın duymayan, ama İki adımda bir birhane, iki adımda bir meyhane, iki adımda bir diskotek, adım iki adımda bir bar, iki adımda bir pavyon, iki adımda bir efendim, şöyle böyle bir yürek işlenen yer. Onlar var. On çok büyük ihtiyaç sanki. Onların cami yok. Tabi tek başına bir vadiye gittiği zaman böyle. Demek nasıl olacak? Demek ki yazdıklarımızı de toplu düşüneceğiz topluca bir yer ne olacak? Ne cemaatler eksik kalacak, ne cumalar eksik kalacak. O anlaşılıyor. Peygamber Efendimiz toplumda toplumdan kopmamayı, umumi evet, müslümandan topluca bulunmayı tavsiye ediyor. Ve mescit diyor, bir de mescit. İşte burası nedir? İskender'e koşacağını. Veya öteki balancı yer nedir? Mescit. Nedir bunlar? Allah'ın evidir. Peytullah tabi yani. tullah Allah'ın evleridir. Bütün meslekler Allah'ın evleridir. Allah'ın e, mükemmeldir. Bu evin sahibi kim? Mümkün sahibi Allah. Bu ibadethanenin sahibi Allah. Buraya biz neye, ne diye geliyoruz? Ne diye toplandınız? Dereyim oğlum. Allah, Allah çağırdı sizi. Yukarıdan müezzis. Aşağıdan haberler de şimdi çağırıyorlar ama bizim çıkarlar sağ üstünden merdivenlerden. Yukarıdan var ya. Hayâlet selâf. Ya o fakir camiye gelince demek bu. Hayâlet selâf ne demek? Ne diyorsunuz yahu derseniz de camiye. Hayâlet selâf. Hayâlet selâf. Kurtuluşa gelin. Allah'ın emri bu. Davet ediyor Allah seni diye. Müezzis Allah'ın davetçisi vazifeli. Siz Allah'ın davetlilerisiniz, misafirsiniz, hoş geldiniz, Allah'ın yerine hoş geldiniz. Allah evine diyelene mutlaka ikramda bulunuyor. Allah'ın ikramı da ruhubiyetinin azametiyle bir telasiptir. Fakir bir eve gidersin, pahşem bize çorbeye tamam bakarsın adam hakikaten fakir, hakikaten çorba çıkartır. Bazısının yönünü geniş oluyor, yolda bile. filan. Örümüzü eve gidelim, hep gidelim. Çok basit şeyler, hanımlar bile korkmuyor. Hanımlar niye korkuyorlar? Hanım Ar arka tarafta diyor ki, ya bu misafirin ne getirdin mi herif, evde yiyecek yok diyor. <gülüyor> <gülüyor> Misafire çıkacak yiyecek yok diyor. Aslında yiyecek ondan yolda mı? Türk yiyemez. Bodruk yiyemez. Misafire çıkıp mahçup atıyoruz diyor. Bazıları, bunun yanlış olduğunu biliyor. Öyle bir şey yok. Misafir olduğun değil. Dudu niye? Misafir ikramı öyle ne var? Tabii olması iyi. Peygamber Efendimiz tabi ikramı tavsiye ediyor. Mükezzes ikramı tavsiye etmiyor. Neden tavsiye etmiyor? Mükezzes ikram yapa yapar evde mükezzes ikram yapma imkanı olmadığı zaman misafir istemezsiniz. İşte hanım ondan olacak ki şey. Kocasını. Ne getirdin hocam? <gülüyor> Evde yemek yok. Ya neyleri var ya dolapta gördüğümde sıvallığım bal da var. Her şey üzerinden getirmişti. Hani komşu yok bilmem ne. Bir de işte e, çarşıdan soğan almıştım. Evde tuz yok mu? Tuz var. Mis gibi ekmek yok. Mu? Bunlar nimet değil mi? Bazı korkmuyor. Anlımın böyle denesine. Veyahut hanımı da iyi uyarı etmişti ben. Buyurun gidelim, gidelim, gidelim. Ben de korkutmak için diyorum ki, bak biz kavgalı gelirsen senden böyle tek görüyorsun ama ben hocayım. Benim kokumu alan cemaat, cilet Ne kadar ciletlerim gelir Cesur. Karısından da korkuyor, cemaat de korkuyor, Devam. Fatihse az bir ikram yapar, zenginsen mükendet bir ikram yapar. Allah'a Teala Teher evine gelene nasıl ikram eder? Ruhul biyetiyle mütenasip olarak ikram yapar. Allah bizi hıkkı rahmetine erimlerden eylesin. Fatiha'yı yedirme